Lanın <gülüyor> Şeytanı Rjeem İsmi Allahı R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Lâmin ve Salât ve Ala Aalihi ve Sahbihi Ajmâin. Ya Allah, ya Mümin, ya Hennan, ya Menan, ya Kerim, ya gaffar ya Rahim, ya Rahman. <gülüyor> İkinci diyet sıfır sekiz sekiz.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 Şurada şöyle geliyor bi en yahsul Ben Allah'a kulluk yaptığım zaman ne olursa olsun ne türlü bir ibadet olursa olsun ben Allahu ya kulluk yaptığım zaman yahsul linnefsi al-istiknaun Benim ruhumda bir istigna, kendini beğenmişlik hali oluyor insanlara tepeden bakıyorum o zaman Saba ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum. Benim harim ne olacak? Ve ensedere minni zelletun ve hilafuş Eğer benden bir yanlışlık, bir günah sadır olacak olsa, azharun medameti ve intisarı o zaman da için guruluyor. Bir şey yapsam gurura kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir türlü bakıyorum, kendimi kral görüyorum. Benim avamdan geçilmiyor o zaman. Peki, eğer bir yanlışlık yapsam, şeriata muhalif zıt bir şey yapsam, e o zaman da içim burkuluyor. Bu ne işte bu diyor. Soru böyle geliyor. Bu ne vermiş olduğum cevap hakkında adım ihtimalle bulacaktır. Duyuyor sultan. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi illetine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 اَنَّوْ اِذَا جَعَتُ نَفْسِي yani اِجْتَغَجُبِهَا Sen sordun ki, ben kendimi riyazetle meşgul ettiğim zaman, az yemek, az uyumak, az içmek, bir takım böyle ekstra harika işler yapmak, herkesin belki beceremeyeceği türden ibadet yollu birtakım şeylerle meşgul olduğum zaman, اَذْهَرُوا فِي el اَلْ Benim ruhumda benim ruhuma bir istirna ruhu oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam, ondan sonra affedersiniz, burnumun dorkusunda giderim, kendini beğenmişlik halim oluyor, vesaire vesaire vesaire kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Yezavul nefsimle istigna olun. Bende benim ruhumda peki, içimde ve istigna ruhu asıl oluyor. Kimseye mudana etmemek, minnet etmemek. Ben işte yaparım, ederim, söyleyim, böyleyim. Amellerim benim bir numara. Başka sanki ameli salih yapan yok. Sadece o bu işi beceriyor. Ve zavunu ve benim nefsimin İnanıyor ki en salih misliyim. Benim gibi salih insan yok. Ben bir kaneyim ben. Buyun ama buyun sadara şeyk münkilah bir şereyim. Şeriatta, şeriatı söz konusu olan yerde, şeriatta muhalif bir zıp bir işim olduğu zaman, benden sadır olduğu zaman, etkileyen eline. Nefsim bu sefer kendini muhtaç eden, e, muhtaç e, inanıyor, kendine muhtacım, zavallıyım ve miskin eten, kendini, nefsim miskin efendim e, zannediyor. Ve ma ila cüzalike, bunun tedavisi nasıl olacak? Bir an geliyor, havandan geçilmez oluyor peki. Yanlış bir şey yaptığınız zaman, bu da eziklik duyuyorum, bunun tedavisi nasıl olacak? Ey muvaffak, Ey Allah'ın tevfikini kendisine yaratmış olduğu kişi. Ey muvaffak kişi, inad ihtiyacı, vel netes sabrı, Şu yani burada iki tane noktaya tamir edildi. Birincisi, bir şey yaptığım zaman benden istinad ruhu nasıl oluyor? Kendini beğenmişlik havası saldı oluyor. Bir bu, bir de benden Şeriata muayyip bir şey yaptığım zaman bende bir teziklik asıl oluyor. Sultan diyor ki inden <gülüyor> ihtiyac evanetskena tesadüre eşcik sani ikinci çıktı insandan bir takım yani ihtiyaç hali zavallı hali hiç but vesaire tesadüf oluyor demiştin ya. Elde ne demiyim? Bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı. Ee, i̇çinde bir pişmanlık hissi, hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya, tamam, yanlış bir şey yapıyorsun, sonra ben içinde ona bir bulkundu duyuyorsun, eziliyorsun, üzülüyorsun, canın sıkılıyor, bu işi niye yaptın vesaire, Burada bir ki tövbeyi ve pişmanlığı andırır, bir hal oluyor orada diyor sultan, bu hal evet. nimetun azimetun, bu muazzam bir nimettir bu yapmış olduğu günahtan dolayı, yapmış olduğu şeriata muayip işten dolayı, yani kendisiyle kavga eden bir insanın bu hali, bu dünya içinde hissetmesi büyük bir nimettir bu. Yani günahı yapıp da, şeriata muayip bir şeyi yapıp da, e, sevinme vesaire, gerç kalem, yani veyahut da o yapmış olduğu yanlışlıkla övünme, gururlanma vesaire, ne billah bunlar tehlikeli hareketleri bunlar. Bunun tam teresi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir eziklik duyuyorsa, bir mankubiyet duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor Sultanlar. <gülüyor> İyadu billah Allah Celle jalaluya sığınıyoruz. ki levlen tazhar medame tum alatiyemin şuabet tevvetin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 Selekten bir gün çaldık diyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Sultan diyor ki yandı kefeler ya, bu. Ve kene fil nefsu ve mahzuzeten bir iddianizden bir İşlemiş olduğu günahlardan dolayı belki günahların mezzetini tehdit hissedercesine bir sevinme hali oluyor. Ondan bir hoşluk duyuyor. Eyvah! Eyvah! Eyvah! Allah-u ya.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 yapmış olduğu günahta ısrar keşkeğin olduğunun anlamına geliyor bu. Ey kana bisrar ales seyyiatis işlemiş olduğu küçük bir günahtan dolayı eğer ısrar keş oluyorsa aynı günahı küçük günahı tekrar ve tekrar tekrar ve tekrar yapıyorsa günahında fısrar ediyorsa bütün millet ikna ediyor onu. Ya yapma etne vesaire estafrullah'da gidin başından diyor icabında kimseyi dinlemiyor ve gene bildiğinden vazgeçmiyor. Eğer insanda böyle küçük günah konusunda bir iki sıra söz konusu oluyorsa, e, o da yuzyılda uydurucu bu küçük günah bu adamın daha büyüne, peki daha büyük günaha sürükleyecektir, onu teşvik edecektir.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 O küçüğün izadesine çalışmak gerekiyor. O ısrarın hala kebirlidir. Delizül küfriyin, delizül küfriyin. Küçük günahlarda bir insanın ısrarkes olması, habire efendim küçük günahlarla meşgul olması, insanı küfre götüren bir delizdir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse, yembagi adauşukla bir nimet uzma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 Bu efendim muazzam bir nimet olup bunun şükrünü yerine getirmek gerekiyor. Kim neden pişmanlık peki daha fazla meydana gelsin de fayam an şeriatin şeriata ters olarak yapmış olduğumuz peki bir şeyi hirtik yaptıran şeriata muhalif bir şeyi yapmaktan ne olsun peki ee, bu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 Hançerlendiği zaman yüzü koyun yere düştü. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh oğlu yanında bulunuyordu. Hazreti radıyallahu anh, yere kapaklanınca Abdullah İbni Ömer da oğlu da baba diye Hazreti Ömer radıyallahu anh, sarıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yürü, yüzü yere değmişti. Ve oğlu kaldırmaya yeltenince dedi ki oğlum beni bırak benim yüzüm yerde kalsın dedi. Babacım babacım dedi. Kaldırayım götüreyim senin bırak oğlum yüzün toprakla beraber aynı izade olsun dedi. Arkadan efendim Tümrün oğlu gene pisar edince, oğlum dedi. Anası yapacak dedi dedi. Beni bırak diyorum sana şu andan ben ruh teslimiyle meşgulüm ben dedi. Şu an dedi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğim ben dedi. Giderken yüzün toprakla aynı seviyede olsun dedi. Bu tevazu içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yerine celalühüye istiyorum dedi.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 Geyli, <gülüyor> Vah, oh, benim başıma gelecek olan hallere, vah, oh, beni doğuran ananın başına gelecek olan hallere, benim gibi bir günahkarı yarattığından dolayı. Aşiretimi başıra de dünyadayken cennetle müjdelenen on tane sahabeden bir tanesi son nefesinde belki böyle ağlıyor. Ben günahımdan vazgeçmiyorum. Ben günahla evet. ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa, orozlanıyorum. Benim kafamı kır kırıl, Suratıma tükürün, kükürün. Yendavî <gülüyor> edâ-ı şükrü hâdî mîmete senin içerisinde, senin için de madem ki, madem ki he, böyle bir pişmanlık duygusu asıl oluyor, öyleyse, öyleyse sen bu nimete efendim şükreyle ki liyaslaciz diabun ne demeyim? Pişmanlık duygusu atsın da bayan ne anlattı şeriata muhalif bir iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın seni alıkoysun. <gülüyor> Abdül Saibin al kuduri radıyallahu anh buyuruyor ki: "İnne lakum bi teratibun akmurun. Leya adak fi a'yunikum min eş-şeari en na'ud ala 'indı Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min'l-mubikafi." Siz var ya siz öyle insanlarsınız ki bir takım işler yapıyorsunuz, bir takım güzel şeyler yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz şeyler kıl ince, o kadar böyle işte narin işler yapıyorsunuz.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 Rakibi yok bu işim vesaire falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum. İşte namazım böyle vesaire. Ben bir tane indikareyim. Sizin gözünüzde son derece ince gözüken amelleri biz, resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mudikattan, insanları ateşe ve cehenneme sokan şeylerden bahsede olarak kabul ederdik diyor. 34 Y E A 28 34 Y A 28 bunu kapatmış bu arkadaş arabasını alsın. Allah Subhanehu ve Taala Cenab-ı Celle Celalı buyurdu ki: Lelî şükertun, le eji bennekum -e Eğer şükrederseniz, ben size nimetimi artırırım kövbeye muvaffak olmak da işlemiş olduğu günahtan dolayı ahu benim çekmek de benim halim ne olacak gibi ondan sonra böyle bir kendisinden temkar olmak da bir şükürdür. Eğer bu şükür ee, devam ederse Allahu Teala insana devamlı kövbe etme devamlı pişman olma nimeti ihsan edecektir buyuruyor. Hasan-ı Basri Teala buyurur ki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 Amel diye bir şey yok, ameli salih diye bir şey yok ama kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Rasulüllahim Salavatüllâh buyuruyor: "Aşedun nas arda ben cömür kıyamı? Man yulün nas en Yarın kıyamette, yarın kıyamette, yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir? Biliyor musunuz?" Men görünler seninle bir hayran veya hayra insanlara kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Gelin mesela kendimizden örnek verecek olursak sarı, mühkem ve şu, bu vesaire saire sırala sırala bildiğin kadar bende her türlü güzel kelimeler var, her türlü hayır. Ondan sonra şahane şeyler var fakat veya hayra hiçbir hal yok, hiçbir hal yok, hiçbir hal yok bunun yiyeceği dayan hadd-i sabiyo ama böyle arkada kalma uğraş kalmaktan bizlere mazhar esen. Vasl-i şekl-i sani yani la tahasul-i şekl-i evvel belki şike şike konusu vardı. O da neydi? Allahu Teala kulluk yaptığım zaman diye ben de bir istigna ruhu asıl oluyor.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 bir yerlere çekiliyor demektir. Kanuni Sultan Süleyman aleyyü rahmeti vel hufran Şeyhülislam Ebu Sûd Efendi'ye bir ariza, bir dilekçe, bir mektup bir şey yazdığı zaman yazardı en sona imza korken ben padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın mesele demezdi. Derdi ki bende yukuda Süleyman-ı bir riyâ. Allah'ın zavallı gariban kulu riyasız işte ucupsuz. Kibirsiz vs. Süleyman o kadar. Bende yukuda Süleyman-ı Sultan Fatih İstanbul'u e, Fetettik'ten sonra e, Şeyh-i ayvan Ayvansaray'a çadırını kurmuştu. E, neticede onu ziyarete geldi Sultan Fatih fakat e, çadırı izin almadan Sultan Akşemseddin'in huzuruna çıkma gibi bir cesarete e, bulaştı. Ve e, Sultan Akşemseddin de yorgundu çünkü çok uğraştı. Hacı Ubedullah ahrarı çağırdı buraya çünkü 52 gün İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarından seccadesi ıslandı ve bitav düştü. Kendisi istirahat büyürken Sultan Fatih izinsiz olarak çebeden içeriye girdi. Ve şöyle baktı Sultan Akşemseddin, Sultan Fatih dedi ki ''Muhammed Han, Sultan Mehmet Han, Sultan Muhammed Fatih, kal kaldığın yerde.'' ''Bir adam ileri geçmedi dedim. İstanbul'u fethettin, belki Fatih'sin ama ilah değilsin. ''Kal, kal kaldığın yerde.'' İstanbul'u fethin vermiş olduğu gururla dediği havaya gelirse Sultan Fatih ama kafasını kopardı. Bu iş böyle gidiyor abi. Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum da. Düşün yani. Asl-ı şirkü'l evvel. Birinci gal var ya, ikinci cihat var ya, usulü'l ucubi, usulü'l ucubi gurur var, gurur var. Kibir var, orada patolojik bir vaka var. Orada kriz var. Bade iyyan-ı amali salihati. Amal-i yerine getirdikten sonra insanda feyfi hasılan bir kucuk var. Kendini beğenmişlik var. Oh oh! O senin ruhunda kaynaklanan iş riyazetler yapıyorum. Güzel egzersizler yapıyorum. Güzel çalışmalar yapıyorum. Kimse efendim bana rakip olamaz. Havası, banası var ya. Bunlar, bunlar, bunlar. Hepsi emmarenin istikleri bunlar. vâd el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 Sıfıra eşitliyor bu, sıfıra eşitliyor bu, sıfıra eşitliyor bu, bakıyorsun avam, bir çaktığı yok, bir çaktığı yok. Ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş, bir halk görüyor vesaire, çocuğu Allah'ın dinli tabi ediyor. Bunun hesabı da bir gün sorulacak sana. Sen peki, en büyük olan Allah Celle onun peki, en büyük kitabını... Hammallığını yapan bir insana lan bir hitap etmiyetlisini kimden aldın? Dervişliğin peki bu karakterle barışan bir tarafı yoktur. Bu karakterin peki dervişiyle barışan bir tarafı yoktur. Eğli ilim olan insanı tepeden bakıyorsun, utanmıyor musun? <gülüyor> Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı, batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu?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 Cenab-ı Hakkın dediği gibi ben çok şeyler yaptım ben güzel şeyler yaptım vesaire benim amalim bir numara 15 defa acım var 30 defa umrem var vesaire soracağım sana bu yuhretmanı ya ateş odunu nasıl yakıyor kür duman bu efenin gizli gururlar var ya bu gizli kibirler var ya İnsanlara bu tepeden bakmalar var ya, amelislarilerin yaktı, kavurdu gitti. Defterle bir şey kalmadı kovanın gibi delik. Kova doğsun diye kovayı koymuşum musluğun altına, çeşmenin musluğun altına doğsun diye. Bekliyorum yıllardan beri doğsun diye kova doğmuyor. E, ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana meğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ama işte cemaat oluyor.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 Ya dedi, "Maal al zibil kasor. Eklek dedi yani bir hizmet yapalım dedik diyor. Şimdi millet beni alçak çekecek. Oradan şu doğru mesela bir gurur bir ucup gelecek dedi. Elbi yapmış olduğumuz ameli saretten darbadolacak gidecek dedi. Yok dedi ve yaptıdan sonra hatta şey, padişahlık kismesini çıkardı sıradan bir asker elbisesi giydi ve öyle büyük padişah da saltanat kayı ile değil sıradan orada bir kayıpçının kayına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi topkapı sarayın arka bahçesinden alttan köşeyden odunluktan çıktı şeye gitti saraya vesaire insan yapmış oldu ameli salih'i kıskanmalı kıskanmalı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 sen beni böyle yıkar edeceksin derlerdi. Böyle görevli adamlar var idi. Çünkü tezahüratlar, padişahın, ne bileyim birbiri kıranlar vesaire oluyor o an. Ve tabi insan nefis, zaaf sahibi. O an gurura kapılırım. Ne olur sen beni uzaktan efendim ikat et diye görevli adamları vardı. Ama bu uygulama Hazret-i Allah'tan geliyordu. Hazret-i Emir radiyallahu böyle para verip efendim yani tutmuş olduğu bir adam var idi dedikana baktı dedi, bak dedi ben ne zaman gördü sen dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni ikna etmek için dedi Hazım'e rabbiyallahın ne zaman gördü Ömer ölüm var kendine gel şeklinde yani şanı şöhretin siyutu şöhretin seni meşgul etmesin senin sultanatın tepeden ağlıyor mesala falan filan seni oyalamasın Ömer ölüm var Ömer ne zaman ki radıyallahu anh sürekli bu duyguya efendim, otomatize oldu. Artık pratikale geldi. Ee, bu adam daha konuşmaya başlamadan ne zaman görse onu yolda. <gülüyor> <gülüyor> Allah dedi. Derdi ki artık görevim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık benden yer etti. İkaza gerek kalmadı. olsun. Cenab-ı Celle celali ve böyle, e, gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere maruz kalmaktan bizleri mahfuz eylesin. Amin. Şilersin rahmeti Rahman'ın cana. Bu doğru dünyada incitme canı. kerimden insan insanı cana. Kudarı dünyada incitme canı Sular gibi yüzün yerlere koyak Tevazu incisin gerdanına tak Kullara kurban ol bu kibri bırak Kudarı dünyada incitme canı Sederuma deren eyle merhamen. İlmu sabır güzel bir büyük devlet Bağla hilat için kemeri himmet Bu dar dünyada incitme canı Şanı şahret için aman özenme En zar için sakın bezenme Ulu evvanın nefret, ibni kazanma Kudarı dünyada incitme canı Dilersin kalbini olsun gülüşen Elbisen poz başın perişan Erbab-ı kemale budur bir nişan Kudarı dünyada incitme canı Lütfiyat emperver olma ziyandır. Rağır ahmet güneşlerden ayandı Bu nasigat kadimi de yandı Bu dar dünyada incitme canı. Bu dar dünyada incitme canı. Dar dünyada incikler Ey Eyvelili kalbe kalan degen arzunun kalbe kalan degen ta oların şaffazı ve par tavı Muhammed gibi efendim efendim